Herkese merhaba. Arkadaşlar John Watson ve Gatrin'in kuramıyla devam ediyoruz. Klasik koşullanmayı bitirdik ve klasik koşullanmadan sonra çok da fazla soru gelmeyen... ...yani yaklaşık 14 yıllık KPSS tarihinde çok nadir de olsa 3-5 defa soru gelen bir yeri konuşuyor olacağız. Aslında burada önemli olan nokta Watson'da sistematik duyarsızlaştırma ki... ...zaten biz bu yöntemi klasik koşullanmada konuşmuştuk. Sadece şöyle bir tekrar ediyor olacağız... Aynı zamanda Guthrie'de eşik yöntemi, bıktırma yöntemi ve aynı zamanda zıt tepkiler yöntemini konuşup ondan sonra üntemizi bitirmiş olacağız. Arkadaşlar, <gülüyor> bitişiklik kuramları dediğimizde iki tane kişiyi anlamak gerekiyor. Bir tanesi John Watson, bir tanesi Edwin Ray Guthrie. Bu kuramı şöyle konumlandırmanız gerekiyor. Yani <gülüyor> kuramın kendisinde baktığınızda temel mantık bitişikliktir. Yani... Uyarıcı ile tepki arasındaki bitişiklik öğrenmeyi oluşturan temel faktör olarak da karşımıza gelir. Watson ve Guthrie'yi anlamak için şöyle bir örnekten yola çıkalım. Mesela çocuğunuz geldi okuldan, kapıdan girdi. Kapıdan girdiği anda paltosunu, çantasını yere attı, odasına gitti. Şimdi sen bu durumdan aşırı rahatsız oluyorsun. Bu durumu değiştirmek istiyorsun. Acaba Watson ve Guthrie olsaydık ne yapardık? Bakın Watson ve Guthrie... Kapıdan giren ve kapıdan girdikten sonra paltosunu yere atan bir çocuğun davranışını <gülüyor> değiştirebilmek için şunu yapardı. Çantayı, paltoyu çocuğun eline verirdi, çocuğu dışarıya çıkartırdı ve tekrar gelmesini isterdi. Peki buradaki mantık ne? Bakın buradaki mantık şudur. Çocuk bu sefer kapıdan girmeyle hangi davranışla bitiştirmesi gerekiyordu? Paltoyu asma davranışını bitiştirmesi gerekir. O yüzden Watson ve Guthrie'yi böyle anlamak lazım. Şunu düşünün lisedeyken mesela e, sınıfa girerken kapıyı çalarsın öğretmen duymaz. Öğretmen der ki dışarıya çık kapıyı çal tekrar gel. Arkadaşlar öğretmenlerimizin yaptığı bu davranış da tamamiyle neyle alakalıdır? Bitişiklik ilkesiyle alakalı bir durumu ifade eder diyoruz. Lütfen buraya dikkat edin bir şey daha söyleyeceğim. E, Watson ve Guthrie kuramlarını oluştururlarken hep şöyle söylerler. Yani insan yeni bir davranış öğrenebilmesi için her zaman ne yapması gerekir? Bitişiklik kurması gerekir. Yani her defasında yeni bir bitişiklik oluşturmak gerekir ki insanlar yeni öğrenmeler sağlamış olsunlar. Burada ne yaptım? Kapıdan girmeyle paltoyu yere atma davranışı bitişmişti. Ben bu bitişiklik yerine yeniden sıfırdan bir bitişiklik kurdum. Bu sefer kapıdan girmeyle neyi bitiştirdim? Paltoyu askıya asma davranışını bitiştirerek çocuğun davranışını ne yaptık? Değiştirmiş olduk. Gelelim buraya. <gülüyor> bu bir anlam çözümleme tablosu ve <gülüyor> çok pardon biraz rahatsızım o yüzden. Arkadaşlar Watson, Guthrie'nin kuramlarındaki temel ilkelerden bahsediyor olacağız. Şimdi bu temel ilkeler evet önemli mi? Çok önemli. Burada hangisinde var yok yazacağım şurada da. En sık ilkesinin ne anlama geldiğini yazacağım. Yani hani tekrar notlarınıza döndüğünüzde sıkıntı yaşamayın diye bunları yazacağım. Arkadaşlar en sık ilkesi şunu ifade eder. Sık tekrar edilen sık tekrar edilen davranışlar daha kolay öğrenilir. Bakalım hangisinde en sık ilkesi var, hangisinde en sık ilkesi yok. Arkadaşlar lütfen unutmayın Watson kuramında en sık ilkesini kabul eder. Yani John Watson'a göre <gülüyor> bir öğrenmenin oluşabilmesi için neye ihtiyaç vardır? Tekrara ihtiyaç vardır. Edwin Ray Guthrie ise arkadaşlar öğrenmede en sık ilkesine inanmaz. Yani bu da şunu gösterir. <gülüyor> çok pardon. <gülüyor> şey klima kapalı değil mi? <gülüyor> Şöyle söyleyeyim demek ki, Gatri öğrenmede tekrara inanmıyor. Ha Gatsby'in çok detaylıdır. Hareket eden uyarıcılardan bahseder. İşte gider mesela. Tekrarla alakalı şunda tekrar ihtiyaç vardır, bunda yoktur gibi uzun uzadıya anlatmak da mümkün. Ama bu kadar detay arkadaşlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi sınavda ilgilendiren tek nokta şu. Watson tekrara inanır, Guthrie tekrara inanmaz. Öğrenmede tekrarın gücüne inanmaz. O yüzden bir ekleme daha yapmak istiyorum. Guthrie tek deneme öğrenmesinden bahseder. Yani Guthrie'ye göre öğrenme tek seferde ortaya çıkar ve tekrara gerek yoktur diye düşünüyor kendisi. Devam edelim. En son ilkesi. Arkadaşlar bu ilkenin açıklaması şudur. Der ki iki kuramcı da en son yapılan davranış öğrenilir. En son yapılan davranış öğrenilir. Dolayısıyla en son ilkesi John Watson da kabul eder, Guthrie de kabul eder. Lütfen unutmayın her iki kuramcı için de en son ilkesi kabul edilir. Bu şunu ifade eder. En son yapılan davranış öğrenilir. Mal. Yani Watson ve Guthrie diyorlar ki eğer sen atıyorum çarpım tablosunu ezberlerken 4 kere 4'ün 16 olduğu konusunda hata yaptıysan yani 4 kere 4'e başka bir şey dediysen tekrar diyor çarpım tablosunda 4 çarpı 4 ile karşılaştığında yine hata yapacak mısın? Evet. Ya da mesela bir problemde hata yaptınız atıyorum fonksiyonlar konusunda hata yaptınız. Şimdi Watson ve Guthrie diyorlar ki sen eğer bu konuda hata yaptıysan bir daha aynı konuyla karşılaştığında ne yapacaksın? Yine hata yapacaksın. Peki bu hatayı ortadan kaldırmak için ne gerekir? Bakın davranışı. Yeniden bitiştirmek gerekir. Yani davranışın en başına dönmek gerekir. Aynı çocuğu e, kapıdan çıkartıp tekrar kapıdan girmesini sağlamak gibi insanlar yeni davranış edinirken ne yapmalıdır? Davranışın en başına sıfır noktasına dönmesi gerekir. Arkadaşlar bitişiklik mantığı her ikisinde de vardır. Bitişiklik neyi ifade eder? Öğrenme. Bitişiklik sonucu oluşur. <Gülüyor> Dolayısıyla da hem John Watson'da hem de Edwin Ray Guthrie'de bitişiklik vardır. Ve lütfen unutmayınız yani bunu sık sık size soracağım. Davranışın pekiştirilmesi konusunda ne diyorlar? Arkadaşlar Watson'da Guthrie'de kuramında ödül ve cezadan bahsetmez hatta Gatri şöyle söylüyor diyor ki Allah aşkına diyor madem diyor öğrenme tek seferde ortaya çıkıyorsa o zaman neden ödüllendirelim? değil mi? E zaten tek seferde ortaya çıkıyor o yüzden buna istinaden tekrar bir öd ödüllendirmeye gerek olmadığını söyler buna da dikkat etmek lazım Şimdi şöyle bir baktığımızda arkadaşlar sizden ricam bu tabloyu asla unutmayın Ha sorulmayacak onu da söyleyeyim yani tutupta KPSS öğrenmede zaten 12 tane soru gelecek tutupta GATRIDEN Watson'dan şu ilkelerden soru sormayacaklar bize ama yine de bilmek lazım çünkü bizim her alanda kendimizi donatmamız lazım haliyle tekrar ederim en sık ilkesi yani öğrenmede tekrar ilkesi Watson kabul eder ama GATRI kabul etmez. Guthrie neden bahseder? Tek deneme öğrenmesinden bahseder. En son ilkesi, en son yapılan davranış öğrenilir mantığı. Watson da kabul eder, Guthrie de kabul eder. Bitişiklik her ikisinde de vardır. Ödül ceza her ikisinde de yoktur diyecektik. Bunları niye artık koyduk? Yok anlamında her ikisinde de yoktur. O yüzden de ee, bu tabloyu aklınızdan lütfen çıkartmayın diyoruz. Şimdi genel olarak kuramdan bahsettik. Şimdi kuramcıların detaylarına girmek istiyorum. John Watson'la devam ediyoruz. Arkadaşlar John Watson'ın kuramının adı bitişiklik. Peki neden bahsediyor John Watson? Diyor ki öğrenme, bitişiklik, sonucu oluşur. Aynı zamanda, Kuramında kuramında en son ve en sık ilkesini savunur. Az önce de söyledik neydi bunlar? En son yapılan davranış öğrenilir, en çok tekrar edilen davranış öğrenilir diye söylüyorlardı. Ödül ve cezayı kullanmaz. Ödül ve cezayı kullanmaz. En önemli katkısı en önemli katkısı sistematik duyarsızlaştırma yöntemidir. Sistematik duyarsızlaştırma yöntemidir. Evet, <gülüyor> klasik koşullanmada Anlatmıştık, klasik koşullanmada anlattık ama arkadaşlar sistematik duyarsızlaştırmanın üzerinden tekrar geçmekte fayda var. Çünkü çok önemli bir yöntem. O zaman şurada bir örnek üzerinden de gösterelim. Sistematik duyarsızlaştırma yönteminde nelerden bahsettik? Bakın tekrar edelim bunları. Sadece, sadece. Korkuları yok etmek için kullanılır. Şöyle düşünün. Soruyu okudunuz. Arkadaşlar sistematik duyarsızlaştırma yönteminin korku dışında hiçbir endikasyonu yoktur. Korku dışında hiçbir yerde asla kullanılmaz. O yüzden, o yüzden lütfen soruları okurken fobilerden, korkulardan bahsediyorsa bu yöntem Büyük ölçüde ne ile alakalıdır? Sistematik duyarsızlaştırma ile alakalıdır. Başka? Ödül ve ceza kullanılmaz. Ödül ceza kullanılmaz. Dedik ki uygularken, sistematik duyarsızlaştırmayı uygularken ne yapıyorduk? İlk önce gevşeme egzersizleri yaptırıyorduk. Yani nefes çalışmaları. Bazı hareketler, imajinasyon, yani hayal kurma gibi gevşeme hareketleri yaptırıyorduk. Sonrasında korku hiyerarşisi yapıyorduk. Yani hatırlayın, klasik koşullanmada neden bahsettik? En az korkulandan en az korkulandan en çok korkulana doğru en çok korkulana doğru sıralama yapılır. Sıralama yapılır. Ve bu sıralamayı da yaptıktan sonra en son basamakta artık aşama aşama korku ortadan kaldırılır. Şimdi örnekler vereceğiz. E, tahtayı sileyim ben. <gülüyor> Arkadaşlar sistematik duyarsızlaştırmaya örnekler yapalım. Bizim al şey pardon Peter deneyini asla unutmayın. E, klasik koşullanmada da anlattığım deneydi. Hatırlarsanız Watson korkusu olan beyaz tavşanlardan korkan bir e, Peter deneyinden bahsettik. Beyaz tavşanlar ne zaman geliyor? En son geliyor. Lütfen unutmayın sistematik duyarsızlaştırmada korkulan uyarıcı en son gelir. Zaten doğrudan karşılaştırsam bunun adı ne olur? Maruz bırakma olur. <gülüyor> Ve John Watson ne yapıyordu? İlk önce atıyorum şu an bazı hikayeler anlatıyordu. Beyaz Tavşanlarla ilgili. Hikayeler belki Peter'ı biraz korkutmuş olabilir ama çok yüksek bir korku yaratmıyor. Ondan sonra Peter'a Beyaz Tavşanlarla ilgili çizgi filmler izlettiriyor. Peter'ın bu hoşuna bile gidebilir. Yani o yüzden bunu korkutan bir durum değil. Aynı zamanda sonrasında bir oyuncak alabilir. Ve geçen derste de bahsettiğim gibi bir gün... Kafesin içinde John Watson e, tavşanı getirir ve Peter tavşanı sever. Böylece korkusu ortadan kalkar. Şimdi birkaç tane örnek yapalım arkadaşlar. E, mesela sınav korkusu olan bir insanı neler yapabilirdik siz de düşünün. Yani sınav korkusu olan bir insan geldi bana. Ben sistematik duyarsızlaştırma yoluyla acaba bu, bu çocuğun korkusunu nasıl ortadan kaldırabilirim? Sınav. Zor bir şey. Onu söyleyeyim. Niye zor? E, çünkü gerçek sınav bir tane. Hani Ondan başka yok yani. O yüzden de biraz e, hassas bir konu. Ama şunları yapabilirsiniz. Mesela sınav kaygısı yaşayıp sınavda başarılı olan öğrencilerin hikayeleri, hikayelerinden bahsedebilirsiniz. Ya da onların fotoğrafları, onların kazandığı bölümler bunlar olabilir. Aynı zamanda... Ufak böyle sınavlar yapabilirsiniz arada prova mahiyetinde. Onu korkutmayacak olan sınavlar ve adım adım en sonunda ne yaparsınız? Sınav korkusu ortadan kalkmış olur. Ortadan tamamiyle kalkması biraz zor olabilir ama en azından büyük ölçüde hafiflemiş olması gerekir. Her zaman bu mantıktan gitmekte fayda var ve lütfen bakın or oraya da yazdım. Geçen derste de söyledim. Bunu asla unutmayın. Sistematik duyarsızlaştırmada asla ve asla ödül ya da ceza yoktur. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Şimdi gelelim e, bitişiklik kuramlarından ikincisine Edwin Ray Guthrie'ye. Şu tahtayı bir silelim. <gülüyor> evet ödül ceza sadece edimselde evet, edimsel var. Klasik koşullanmada kullanmıyoruz. Bitişiklik kuramlarında kullanmıyoruz. Sadece de var. Şimdi bir de e, tahta kalemini de dolduralım. Evet biraz beklettik. Kusura bakmayın. <gülüyor> Arkadaşlar bitişiklik kuramlarında... Edwin Ray Guthrie ile devam ediyoruz. Şimdi Edwin Ray Guthrie'ye göre de öğrenme nasıl ortaya çıkar? Öğrenme bitişiklik sonucu oluşur. <gülüyor> Aynı zamanda öğrenmede ...tekrarın gücüne inanmaz... ...tekrarın gücüne inanmaz... ...ona göre... ...öğrenme... ...tek seferde ortaya çıkar... ...bu nedenle... ...tekrara... ...gerek yoktur... <gülüyor> Peki, Gatri tek seferde yapılan öğrenmeye hangi ismi verir? Arkadaşlar, tek deneme öğrenmesinden bahseder. Peki, kuramında başka nelerden bahsediyor? Gatri diyor ki, en son ilkesi geçerlidir. En son ilkesi geçerlidir. Yani bu şu demekti hatırlarsanız, dedik ki en son yapılan davranış... En son yapılan davranış öğrenilir. Arkadaşlar, Gatrin'in sınavda en çok soru çıkan noktası ise şuradan geliyor. Eşik, bıktırma ve zıt tepki yöntemleriyle yöntemleriyle öğrenme sürecine, öğrenme sürecine katkıda bulunmuştur katkıda bulunmuştur. Şimdi o zaman isterseniz Gattrı ve yöntemlerini konuşalım. Eşik yöntemiyle başlayacağız. Bıktırma yöntemiyle devam edeceğiz. Lütfen diğer isimlerini yazın arkadaşlar. Bu çok önemli. Ben kendi öğrencilerime de söylüyorum. Zıt tepkiler. Diğer ismiyle çatışan uyarıcılar. Evet. Eğer KPSS'de soru gelecekse soracakları yer... Bitişiklik kuramlarında burası olur arkadaşlar. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli bir nokta burası çünkü. Şimdi eşik yöntemiyle başlayalım. Yazdığım tanıma dikkat edin. Bir sürü örnek vereceğim. Lütfen örnekleri kaydedin. Bu örnekler bizim için çok önemli. Arkadaşlar eşik yönteminde şöyle bir tanım yapıyoruz biz. Uyarıcının, uyarıcının yani istenmeyen ya da rahatsız eden neyse artık uyarıcının kendisinden kendisinden ve düşük bir dozundan başlanır. Düşük bir dozundan başlanır. Doz organizmayı rahatsız etmeyecek ölçüde rahatsız etmeyecek ölçüde yavaş yavaş yavaş yavaş arttırılır. Ve nihayetinde nihayetinde organizmanın organizmanın bu duruma bu duruma alışması ve bu durumu ve bu durumu benimsemesi beklenir. Arkadaşlar eşik ya da alıştırma dediğimiz yöntemde asla ve asla ödül veya ceza kullanılmaz. Ödül veya ceza kullanılmaz. Bunu da lütfen karıştırmayın. Edimsel koşullanmaya geldiğimizde sistematik duyarsızlaştırmayı, işte eşik yöntemini, kademeli yaklaşmayı, zincirleme yöntemini hepsini size kıyaslayarak anlatıyor olacağım. O yüzden de şunu bilin şu an yeterli bizim için. Asla eşik yönteminde ödül ya da ceza yoktur. Şurayı silmek istiyorum bazı örnekler vereceğim. Arkadaşlar şimdi tanıma çok dikkat edin. Yani KPSS ile alakalı birkaç bir şey söyleyeyim size yeri gelmişken. Şimdi ee, evet Sınavda eski yıllarda özellikle çok fazla örnekler üzerinden sorular geliyordu ama son 5 yıldır KPSS sorularını analiz ettiğimizde biz şunu gördük ee, bazen baya bir çatır çatır tanım soruyorlar mesela. Yani alışma nedir, aşağıdakilerden hangisi sönmenin en iyi tanımıdır gibi tanımlar da verebiliyorlar. O yüzden biz iki konuda güçlü olmak zorundayız. Hem olayın mantığını bileceğiz, yani tanım kısmını biliyor olacağız. Hem de aynı zamanda örneklerle ne yapmış olacağız? Destekliyor olacağız. Ne dedim ben burada? Dedim ki uyarıcının kendisinden ve düşük bir dozundan başlanır. Bakın burada insanların eşikleri olduğunu unutmayın. Yani insanların alt eşiği vardır, üst eşikleri vardır. Mesela e, muhtemelen şu an yerde bir karınca yürüyordur ama ben karıncanın sesini duyamıyorum. Çünkü neden? Benim eşiklerimin dışında haliyle insanları yani organizmaları rahatsız eden ve rahatsız etmeyecek düzeyde olan uyarıcılar var, dozlar var. Buradaki mantık şudur. Dozu, uyarıcıyı öyle bir vereceksin ki organizma bundan rahatsız olmayacak. Ve aslında farkında olmadan durumu ne yapacak? Kabulleniyor olacak. Bakın şimdi, aa, doktorlar antidepresan başlayan insanlara şöyle bir yol izlerler psikiyatırlar. Mesela atıyorum şu an. Siz arkadaşlar hayatında hiç antidepresan kullanmamış olan bir insana çok yüksek dozlarda antidepresan başlarsanız eğer o insanların intihar etme eğilimleri çok yüksek olur. O yüzden doktorlar ne yaparlar? Atıyorum 5 miligramla başlar. Bakın ne yaptı? Uyarıcının kendisinden ancak düşük bir dozundan başladı. Ne yapması gerekiyor? Dozu giderek arttırması gerekiyor 10 miligram. 15 mg, 20 atıyorum 25 mg adım adım kişinin antidepresan kullanmasını sağlamak ne olacaktır? Bir eşik yöntemi olacaktır. Ama aynı şekilde insanlara antidepresanları bir anda bıraktıramazsınız. Şöyle ki, şöyle ki özellikle şunu da söyleyeyim. Mesela biz bize gelen vakalara da hep şöyle diyoruz. Ee, eğer antidepresan kullanıyorsanız, Asla kışın bırakmamalısınız. Çünkü neden? Arkadaşlar hava işte puslu havalar, gri havalar, yağmur, çamur, kar, fırtına şu bu insanların ruhsal yapısını etkileyen bir faktör. Haliyle de puslu havalarda antideprasını bıraktırmak daha çok hastalığın etmesine sebep oluyor. Böyle bir sıkıntı var. Hatta şunu da söyleyeyim. Ee, antidepresanı belli bir düzeyde kullanan insana bir anda da antidepresanı bıraktırmamalıyız zaten. Çünkü neden? Bir anda bıraktırdığınızda hastalık çok daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkabilir. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Peki ne yapalım? Aynı şekilde bıraktırırken de aynı yolu izlemem gerekiyor. Azar azar dozu azaltmam gerekiyor. O yüzden 25 mg <gülüyor> sonra düştüm 20'ye 15, 10 5-0 Arkadaşlar, burada kullandığımız yöntem eşik yöntem olacaktır. Gatri kendisi kuramı ile alakalı çalışmalar yaparken şöyle bir deney yapıyor. Şimdi yarış hatlarını az çok biliyorsunuz, çok vahşi hayvanlar. Ondan sonra e, sırtlarına çok kolay eğer kabul etmeyen hayvanlar biraz şeyler bu konuda. Gatri düşünüyor tamam mı ben diyor yarış atlarının üzerine eğer nasıl koyabilirim? Bakın mantık olarak ne yapması gerekir? Gatri ilk önce bir kumaş parçası örtüyor atın üzerine. İnce bir kumaş parçası ya da bir tülbent atı rahatsız eder mi? Etmez. Ne yapması gerekir? Dozu yavaş yavaş ve atı rahatsız etmeyecek şekilde arttırması gerekir. Yani kumaşın kalınlığının giderek ne olması gerekir? Artması gerekir. En nihayetinde kumaş o kadar düşük dozlarda artar ki atın sırtına eğeri koyduğunuzda at bunun farkına bile varmaz. İşte arkadaşlar, ee, Gatrich şöyle söyler. Der ki insanlara fikirleri kabullendirmek için, insanları ideolojileri, ideolojileri kabul ettirmek için de eşik yöntemini kullanmak mümkün olacaktır. Şöyle düşünün, bazen çok düşük dozlarda gelen bir şey... Ee, sizi çok rahatsız etmez. Yani mesela şöyle düşünün, bir insanın söylediği küçük bir yalan, çok ilk başta sizi hani kafanıza takmazsınız yani. Ama bu yalanlar giderek arttığında artık bir zaman sonra sizi rahatsız eder. Ama şöyle düşünün, o kadar düşük dozlarda gelse bu yalanlar, Kandırmacalar değil mi yani? Giderek doz artsa kişi aslında bir zaman sonra bu yalanlara tepki vermemeye başlar. İşte biz buna ne diyoruz? Eşik yöntemiyle kabullenme diyoruz. Arkadaşlar o kadar çok yöntem var ki mesela şimdi e, bebeği olanlar çok iyi bilirler. Çocuklar bazı şeyleri yeme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Mesela süt içmeyen bir çocuğa acaba... Nasıl eşik yöntemiyle süt içirmek gerekir? Şunu yapmalısınız. İlk önce çay kaşığı ile çocuğa verebilirsiniz. Ondan sonra birazcık daha böyle ne bileyim çorba kaşığı olur. Sonra bir çay bardağı olur ve çocuk bir bakarsın bir zaman sonra bir bardak sütü içmeye başlar. Bu da eşik yöntemiyle ortaya konulan bir durum olarak karşımıza gelecektir. Mesela ee, şimdi zeytin de yapıyoruz. Zeytinle de uğraşıyoruz. Ee, arkadaşlar, benim en yakın arkadaşlarımdan biri Fatma, onun da kulakları çınlasın. Şimdi Fatma Trabzonlu ve zeytinyağı yemiyordu. E, biz de zeytinyağı üreten insanlarız. Bir gün e, nasıl yapalım, nasıl yapalım derken, şimdi Fatma, biz çok zeytinyağı her, her şeye koyuyoruz salataya şuna buna. Dedim ki ben Fatma'ya acaba zeytinyağını nasıl yedirebilirim? İlk başta ne yaptım? Çok az böyle belli belirsiz böyle bir şeyler koydum. Çakmadı. Ondan sonra işte ne bileyim bir şey salçanın kenarına koydum. Peynirin kenarına falan derken Fatma bir zaman sonra bu tada gerçekten alıştı. Ve bu tat onu rahatsız etmemeye başladı. Nasıl bir yöntem kullandık? Eşik yöntemini kullanmış olduk. Yani uyarıcının düşük bir dozundan başladım. Uyarıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde başladım. Ve dozu yine organizmayı rahatsız etmeyecek biçimde ne yaptık? Arttırmış olduk. Kurbağa deneyi var. Belki duymuşsunuzdur. E, tam da eşik yöntemini anlatan bir e, deney aslında. Arkadaşlar yapılan çalışmalarda eğer siz bir kurbağayı kaynar bir suya atarsanız hayvancağız refleks olarak ne yapar? Zıplar gider. Aynen öyle. Ama, ama şöyle düşünün. Mesela böyle ılık bir su olsa tamam mı kurbağa içine attın. Kurbağa kaçmaz o sudan. Çünkü onu rahatsız etmez. Değil mi? O ılık suda kendisi rahatsız olmaz. Ama dozu giderek arttırdığında, yani bir <gülüyor> kurbağa çorbasının tarifini veriyoruz arkadaşlar. Dozu giderek arttırmak ne demek? Su giderek kaynadığında hayvan mortingen öldüğünü bile anlamaz yani. O yüzden de biz buna ne diyoruz? Eşik yöntemi diyoruz. Gelelim kızlar ekran başına. Size bazı tüyolar vereceğim. Eşinize Mesela bir şeyleri yaptırabilmek için de eşik yöntemini kullanabilirsiniz. Şimdi beyler ekrandan çıksın. <gülüyor> Arkadaşlar tabii bunu erkekler de kullanabilir, kızlar da kullanabilir. Yani ama e, ben burada toplum sağlığı için, kamu hizmeti için gerçekten faydalı olacağına inanıyorum. Mesela şöyle düşünün. E, eşinize ne aldırmak istiyorsunuz? Mesela ne isterdin? Ev var ama sizin. Hadi ev diyelim, tamam mı? Bak şimdi, eşine ev aldırmak istiyorsun. Ne yapman lazım? Küçükten başlaman lazım, tamam mı? İlk önce şey diyebilirsin, ay şu sempte pek güzelmiş canım. Oralarda böyle gezebilirsin. Hmm, vallahi sokakları falan da temizmiş. Orada bir ev kiralayabilirsiniz. Ay valla alıştık buraya da pek güzel. E, giderek ne oldu bak bu fikre ne yapacaktır alışacaktır. Benim annem babama böyle ev aldırmış. Ya, kadın gatriyi matriyi bilmez aslında gerçekten yani. Şimdi bir gün sürekli böyle bir ev bakma modundalar. Yani ben daha çocuğum o zamanlar. Ondan sonra annem bir semte takmış falan işte bu burada işte yapalım çok merkez burası işte tam işte her yere yakın falan annelerin fiks şeyidir ya pazara yakın olsun şuna yakın olsun markete yakın olsun ondan sonra babamcağızı artık nasıl bir işlediyse eşik yöntemiyle adam bir gün dedi ki gül dedi aldım o evi ben falan biz çok yani e neden çünkü bak zaman içerisinde o fikre ne yapıyor insanlar alışıyorlar ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim mesela ee, bazen siyasi konulara burada girmek gibi bir derdim yok ama şöyle düşünün bazen e, meclisten çıkan yasalar kararlar e, geçenlerde cinsel istismarla alakalı bir yasadan bahsettik bütün, bütün partiler tepki gösterdi bütün herkes her partiden insan tepki gösterdi çünkü neden bakın oradaki sıkıntı şuydu orada algı eşiğini aştı. O yüzden ama mesela daha yumuşak, daha kabul edilebilir, daha soft şeyler olduğunda biz ne yapıyoruz? Tepki vermiyoruz. İşte bunun sebebi tamamıyla eşikle alakalı durumlar. Peki şimdi size biraz ee, topu size atayım. <gülüyor> mesela şöyle düşünelim. E, maydanoz yemeyen bir insana maydanozu eşik yöntemiyle nasıl yedirirdik? Ne yapardım mesela? Yemeklerin içine ufak ufak doğrayabilirsin mesela değil mi? Ee, i̇şte ne bileyim böreğin içine katarsın, işte bir şeylerin içine falan koyarsın. Dolayısıyla da bir zaman sonra o tada ne yapar? Alışır ve tepki vermemeye başlar. Bakın dikkat edin annelerimiz falan çok kullanır bu yöntemleri. Böyle çaktırmadan bizi kaktırırlar yani <gülüyor> yemekleri falan. Dolayısıyla bu da eşik yönteminden kaynaklanıyor. Şimdi kötü örnekler de var. Ee, mesela arkadaşlar yapılan çalışmalarda... Madde bağımlılığı olan, alkol bağımlılığı olan, sigara bağımlılığı olan insanlarda eşik yöntemiyle aslında sürecin başladığı ortaya çıkmış. Ergenler ne yapıyorlar? Sigara içmiyor mesela diyor ki, yak bir tane, bir tane, bir tane, iki tane, üç tane, beş tane derken artık. Nikotin kana karışıyor ve bunu istiyor. Mesela e, alkol de böyle, uyuşturucu da böyle. Mesela uyuşturucu bağımlısı olan insanlar da ilk başta ne yapıyorlar? Mesela bu o kişileri alıştırmak için, mesela düşük dozlarda bu insanlara etken madde veriyorlar. Doz giderek arttığında bir zaman sonra bu insanlar bağımlı oluyorlar diye düşünüyoruz. Yani o kadar çok örnek var ki e, bayağı eşik yöntemini konuştuk ama. Yeterli diye düşünüyorum ama şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar sorularda nasıl bakmamız gerekir? Mesela sakine atandın sen tamam mı? Atandığında senin öğrencilerin ufak yaş grubu olsun tamam mı? Sen onlara 20 dakikalık hatta 25 dakikalık sınavlar yapmak istiyorsun. Ama diyorsun ki şimdi 25 dakikalık sınavlar yapmak fazla. Aynen harikasın. Eşik yöntemiyle nasıl yapacağız? 5 dakikayla başlarım. Ondan sonra 10 on daki, dakikaya çıkarım. 15, 20, 25. En sonunda 25 dakika sınavda kalabilir duruma gelirler. O yüzden eşik yöntemini arkadaşlar her zaman her koşulda kullanmak mümkün olacaktır. Sistemik, kör, farkı, evet. Farklı nesneler ya da şeyler kullanmak. Harikasın sen. Muhteşem ya vallahi helal olsun Sistemik sana. İşte hikaye Evet. Bir de şu var. Şimdi Madem ekranla da paylaşalım bilgilerimizi şöyle söyleyeyim burada bizim arkadaşımızla da konuşuyoruz da sakine arkadaşlar sistematik duyarsızlaştırmayı ile arada tabii ki fark var bir kere sistematik duyarsızlaştırmayı biz nerede kullanıyoruz sadece korkularda kullanıyoruz sadece ama eşik yöntemine kişiyi herhangi bir duruma iyi veya kötü herhangi bir duruma alıştırmak için kullanıyoruz. O yüzden de e, aradaki temel fark bu. Sistematik duyarsızlaştırmada uyarıcının kendisinden başlamıyor. Başka şeylerden. Ama burada ne yapıyorum? Doğrudan uyarıcının kendisinden başlamamız gerekiyor. Anlaştık. Gelelim bıktırma yöntemine. Arkadaşlar bıktırma yöntemi şunu ifade eder. İstenmeyen davranış istenmeyen davranış organizmaya organizmaya sık sık yaptırılır. Ve organizmanın ve organizmanın bu davranıştan uzaklaşması amaçlanır. Organizmanın bu davranıştan uzaklaşması amaçlanır arkadaşlar bıktırma yöntemi yorma yöntemi aslında şu şekilde de ifade edilebilir organizma organizmada istenmeyen davranışla ilgili istenmeyen davranışla ilgili yorgunluk yaratmayı amaçlar yorgunluk yaratmayı amaçlar günlük hayatta, çok çok karşılaştığımız bir yöntem aslında arkadaşlar KPSS'de de çıktı nasıl çıktığını söyleyeyim şimdi Şule diye bir kız var hiç unutmuyorum örnek biraz psikopatçı çünkü o yüzden aklımda ee, kız pudingi çok seviyor diyor soruda annesi de anne de psikopat annesi de çocuk puding yemesin diye çocuğuna bir tencere puding yapıyor ve hepsini yediriyor tamam mı? İşte diyor ki bugünden sonra şöyle artık puding yemedi. şöyle öldü çünkü yani. Şule... <gülüyor> ya Şule nasıl yesin artık puding ya? Böyle bir şey var mı? Arkadaşlar bak bunu size evet sınavda çıkarsa cevabımız bıktırma yöntemi olacaktır. Eyvallah ben buna bir şey demiyorum. Ama gerçek hayatta sakın çocuklarınızla kullanmayın. Bursa'da <gülüyor> ya ben çok ilginç yap böyle içine gatri kaçmış bir teyze tamam mı? Onun da Oğlu çikolatayı çok seviyormuş bayramlarda da evlerde çikolata çoktur ya kadın da içindeki o gatriyle tamam mı çocuğa demiş ki otur bakayım sen yedirmiş çikolatayı yedirmiş çikolatayı yedirmiş ama bakın sonuç hüsran çocuk şeker komasına girmiş ve şu an insülin bağımız yani şeker hastası. Ee, evet mesela böyle bir soru çıksaydı karşımıza KPSS'de diyecektim ki anne ne yapmış? Bıktırma yöntemini kullanmış. Bak şüphem bile yok. Ama lütfen yani bunu da kamu spotu olarak söylemek istiyorum. Gerçek hayatta asla ve asla bu yöntemi yiyeceklerde özellikle kullanmayın. Mesela bize geliyorlar insanlar sigarayı bırakmak isteyenler falan. Diyorlar ki işte e, ben bir gün oturdum diyor. İşte 3 paket Maltepe içtim diyor. Midem diyor bulandı etti diyor. Bir daha da diyor içmeyeceğim diye yaptım. Ama diyor bir ay sonra yeniden başladım. İyi de. Çok saçma bir yöntem zaten. Böyle sigara bırakılır mı Allah aşkına? Yani bir oturuşta 3 paket mal iç. Ondan sonra da en fazla bir garsiye olur. O da zaten geçer gider yani haliyle. Lütfen bunu yiyeceklerde, içeceklerde arkadaşlar kullanmayın. Çünkü zaten bir anlamı kalmıyor yani. Ve tehlikesi olan bir şey, riski olan bir şey. Şimdi e, bıktırma yöntemine bir örnek daha vereyim. Hatırlar mısınız? Yani hatırlamayabilirsiniz Kuşak farkından dolayı aramızdaki. Kirbik de oynuyor muydunuz küçükken? Aa, siz de mi oynuyordunuz? Sen oynamışsındır canım. <gülüyor> hani kuşak aynı. <gülüyor> Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. Böyle deli gibi kirbik çakıp atıyorduk ya. Arkadaşlar böyle bir çocuğunuz var. Ne yapardınız mesela? gatri şunu yapıyor. Yaptığı bir var. Çocuğun önüne kirbik çöplerini yığıyor. Tamam mı? Diyor ki bunların hepsini yakacaksın diyor. Çocuk bir zaman sonra ağlamaya başlıyor artık. Çünkü neden? Yoruldu. Buradaki maksat ne? Organizmada bu davranışla alakalı ne yapmak? Yorgunluk yaratmaktır. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. E, tuvalp biliyorsunuz benim yeğenim. Bir gün böyle benim odama girmiş Tuvalp. İşte bir şeyler böyle caç sesler geliyor falan. Dedim Allah gidiyor bizim dedim. <gülüyor> Bütün nimet gidiyor yani. Ondan sonra, şimdi 3 yaşında falandı Tuvalp o zamanlar. 3 yaşındaki bir çocuğa şunu diyemezsin. A-a Tuvalp, ne kadar ayıp. Yani hiç böyle şeyler, kitaplar yırtılır mı teyzeciğim? Diyemezsin. Ben dedim ki otur sen geliyorum ben. Aldım gazete kağıtları, eski kağıtlar Tuvalp'in önüne yığdım tamam mı? Dedim ki teyzeciğim dedim. Bunların hepsini yırtacaksın ve bunları yırtmadan da buradan kalkmayacaksın dedim. Şimdi Tuvalp... Zeki bir çocuk ve ilk başta şey moduna girdi. Hani Bak teyzeme de işte görüyor musun bize getirdim falan. En sonunda eteklerimden tutuyordu. Teyze artık istemiyorum falan diye. Çünkü neden? Bıktı, yoruldu. Maksat budur. Yani organizmada yorgunluk yaratarak ne yapmaktır? Organizmanın o davranıştan uzaklaşmasını sağlamak gerekiyor. Arkadaşlar geçen sene ben bir öğrenme kitabı yazdım. Bu kitap Yazma aşamasındayken kitabı gazetede bir habere rastladım. Tamam Bazen çok iyi oluyor böyle şeyler. Çin'de bir öğretmen e, ders anlatırken arkadaki öğrenciler çekirdek yiyorlar. Ve adam çok ayar oluyor tamam mı? Çok sinirleniyor. Yemeğin diyor yiyorlar. Yemeğin yiyorlar. Yemeğin yiyorlar falan. Adam gidiyor 5 kilo çekirdek alıyor. Koridora döküyor. Bunları başına oturtuyor. Diyor ki bu çekirdekler diyor bitmeden kalkmayacaksınız diyor. Çocuklar habere göre yaklaşık bir buçuk kilo çekirdek yemişler. Ve e, bir buçuk kilodan sonra da ağlamaya başlamışlar. Öğretmenden özür filan dilemişler. Öğretmenin kullandığı yöntemi sormuştum kitapta ben. Ne olacaktır? Evet bıktırma yöntemi olacaktır diyoruz. Yani şöyle düşünün. Her alanda, her koşulda kullanılabilir. Tabii bıktırma biraz sert iste bir yöntem. Yani hani bazen insan kendini cezalandırılmış gibi de hissediyor olabilir. Ama soru geldiğinde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim arkadaşlar zıt tepkiler ya da diğer ismiyle çatışan uyarıcılar yöntemine bir bakalım. Arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Sevilen bir uyarıcı ile sevilen bir uyarıcı ile sevilmeyen bir uyarıcı yan yana geldiğinde sevilenin hatrına sevilenin hatrına sevilmeyene katlanmaktır. Sevilmeyene katlanmaktır. Yani şu mantıkta düşünmemiz lazım. Ben bunu seviyorum ama bunu sevmiyorum. Bu sevdiğim şeyin hatırına, sevmediğim duruma katlanmak ne olacaktır? Zıt tepkiler olacaktır. Yani biz buna hatır için çiğ tavuk yemek diyoruz. Hatır için çiğ tavuk yemektir. Arkadaşlar örneklerimizi verelim. Ondan sonra hepsini bir toparlayalım. Sonra da genel anlamda bir konuşalım bakalım. Burada bir tuzak var onu da size söyleyeceğim anlatacağım ondan sonra zaten ünitemizi bitirmiş olacağız. Şimdi sevilen uyarıcı ile sevilmeyen uyarıcı ne demek? Şimdi ben kedilerden diyelim ki çok korkuyorum. Kedilerden çok korkuyorum ama ablamı çok seviyorum tamam mı? Şimdi ablamın kucağında kediyi gördüğümde ay ne kadar tatlı kediymiş diye onu sevebiliyorsam eğer bakın aynı anda sevilen ve sevilmeyen yan yana geldiğinde ne oldu? Zıt tepkiler ortaya çıktı. Biz ne yapıyoruz? Hatır için burada çiğ tavuğu yemiş oluyoruz. Kötü bir örnek yani tabii kayınvalideler iyidir, güzeldir, e, gelinler de iyidir. Damatlarda iyidir ama şöyle bir örnek vereceğim çok affınıza sığınarak. Şimdi mesela eşini çok seviyorsun tamam mı? Ama kayınvalideni diyelim sevmiyorsun. Gelinler yani daha doğrusu bize özellikle danışmaya gelenler şöyle diyorlar. Ay valla eşim için katlanıyorum bu kadına. Bak şimdi eşim için katlanıyorum bu kadına dediğinde aslında yaptığı şey zıt tepkiler değil mi? Aynen öyle. Aynı şekilde gelinlerin şey, e, kayın de şunu demesi. Ay vallahi bu bu geline oğlum için katlanıyorum demesi bu da ne olacaktır? Kayın açısından zıt tepkinin uygulandığını göstergestir. Arkadaşlar buna sorularda dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu mesela yiyeceklerde de kullanabilirsiniz. Benim geçen sene Bilecik'te derse gittim. E, kulakları çınlasın oradaki öğrencilerimin e, Bilecik'te arkadaşlar Ders esnasında dedi ki hocam dedi bizim çocuk dedi bütün yaz dedi dondurmaya sardı dedi. Ya dedi dondurmadan başka hiçbir şey dedi yemiyor ve dedi artık zayıflamaya başladı. Yani hiçbir şey yapamıyoruz dedi. Düşündüm düşündüm dedi ne yapayım ne yapayım. Aklıma dedi şu geldi ekmeğin arasına dedi dondurma koyup çocuğa vermeye başladım dedi. Bak şimdi dondurmayı seviyor ekmeği istemiyor. Sevilenle sevilmeyen yan yana geldiğinde durum Ne oluyor? Zıt tepkiler oluyor. Mesela bunu çok yaratıcı kullanan insanlar var. Şöyle düşünün. Şimdi anneler için çocuklarını beslemek çok hani içten gelen bir şeydir ve çok da önemlidir. Mesela anneler çocukları yemek yemediğinde çok üzülürler. Ya da mesela böyle faydalı şeyler yemediklerinde de biraz üzülür. Hani çocuklar makarnayı çok sever, köfteyi sever, patatesi sever ya genelde. Anneler de çocuklara böyle biraz daha faydalı şeyler tüketsin isterler ama çocuklar sebzeyi genelde sevmezler. Hatta 6 yaşına kadar çok da araları yoktur. Peki ne yaparlar? Mesela ıspanak yemeyen bir çocuk düşünün. Çocuk ıspanağı sevmiyor ama böreği çok seviyor. E yap ıspanaklı börek çocuk yer değil mi? Biz de yeriz. Yani mesela ben pırasayı sevmem ama işte annem Arnavut pırasalı börek dediğin mi Allah yani hani o yüzden de Oradaki mantık da nedir? Zıt tepkiler olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Mesela şeyi e, görüyorum çok da güzel oluyor. Çocuğu olan insanlar bunları yapıyorlar. Sebzeli pizza mesela. Çocuk pizzayı seviyor. Sebzeyi sevmiyor. Sebzeli pizza yaparsa gayet de çaktırmadan yiyor yani. İşte bu arkadaşlar... Zıt olarak karşımıza çıkan yöntemdir. Şimdi gene tuvaletten çok şey yapmak istemiyorum ama tuvaletten bir örnek vereyim size. Yani bizim yaşadığımız bir şey. Ben yemek yapmayı çok seviyorum tupe de kekler börekler işte kurabiyeler böyle bayılıyorum yani ona bir şeyler yapmayı ve her yaptığımız şey biz bir isim takıyoruz tuhaf İşte ne bileyim mesela e, orman meyveli şirinler keki işte yok bilmem ne iksiri falan böyle değişik değişik isimler çok hoşuna gidiyor tuhaf biz bir gün ablamla e, <gülüyor> Aile sırlarımızı paylaşıyorum. Biz bir gün ablamla brokoli yaptık. Çok seviyoruz böyle limon sıkıyorsun, zeytinyağı falan böyle, sarımsak falan harika. Dedim ki abla tuvalp değilsin. Hani bir teyze içtenliğiyle yani o da faydalansın. Çok faydalı bu falan. Tamam falan dedik biz. Tuvalp ağzını burnunu bükünce ben bir sinir oldum. Dedim ki ben Ayşe Gülsem sana bu brokoli'yi dedim yedireceğim. Düşündüm düşündüm tuvalp neyi seviyor? Tuvalp çorbayı seviyor. Tamam mı? Ben brokoliden çorba yaptım. İşte içine krema falan koyduk. Bir de ona bir isim uydurdum ben. Tuvalp'in böyle hoşuna giden bir isim. Dedim ki Tuvalp bak burada ne var teyzeciğim falan. Tuvalp geldi gayet de çorbayı içti. Çünkü neden? Evet biraz böyle tadında bir gariplik olduğunu hani suratıyla ifade etti ama... ...yine de gayet güzel çorbayı içti. Çünkü neden arkadaşlar? Sevilenle sevilmeyen yan yana geldiğinde... Biz ne yapıyoruz? Sevilenin hatrına sevilmeyeni kabul ediyoruz diyoruz. Yani mesela şuradan bir örnek düşünün. Ee, İstanbul. Mesela İstanbul çok güzel bir şehir. Çoğu insan içinde, mesela biz gittiğimizde ben derse gidiyorum İstanbul'a. Yani inanılmaz bir trafik, hengame, işte kaos gibi geliyor yani insana. Ama şöyle düşünün, ee, İstanbul'da yaşayan bir insan eğer şunu diyorsa... Ya valla trafik çok ama İstanbul'da çok güzel ya. Hani bu şehri o yüzden katlanılır bu trafiğe diyorsa eğer bir insan yine aslında ne yapıyordur? Zıt tepkiler kullanıyordur. O yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bir tuzak var zıt tepkilerle alakalı size onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, sınavlarda sadece bilmek yetmiyor. Aynı zamanda kavram yanılgılarını ortadan kaldırmak gerekiyor. Şöyle ki, e, çoğu zaman birbirine benzetilen kavramlar yüzünden hata yapıyoruz biz. Yani, ama hocam bu o değil miydi? Hayır değildi. Şimdi bakalım hangileri karışıyor? Lütfen tahtaya dikkat edin. Arkadaşlar, karşıt koşullama eşit... Değildir, karşıt tepki geliştirme. O da eşit değildir, zıt tepkiler. O da eşit değildir, karşıt pekiştirme. Lütfen bu mantığı, bu tuzağı aklınızdan çıkartmayın. Şöyle ki... Karşıt koşullamayı nerede konuştuk? Klasik koşullanmada konuştuk. Peki klasik koşullanmada neden bahsettik? Hatırlayın derste dedim ki asık suratlı bir öğretmen yerine güler yüzlü bir öğretmen geldiğinde çocukların okul korkusunun sevgiye dönüşmesi neyle alakalıydı? Arkadaşlar karşıt koşullama ya da karşıtına koşullamaydı. Karşılık tepki geliştirmeyi nerede anlattım ben size? Gelişim dersinde anlattım. Arkadaşlar karşı tepki geliştirme neydi? İçimizdeki olumsuz duyguların tam aksini ortaya koymaktı. Sevmediğimiz bir insanı gördüğümüzde aşırı böyle çok seviyormuş gibi davranmak... karşı tepki geliştirmeydi. Öğrenme dersiyle hiçbir alakası yoktur. Sınavda seçeneklere koyarlar. Lütfen dikkat edin. Bu gelişimle alakalı bir kavram. Zıt tepkiler... Az önce konuştuk dedik ki sevilen ve sevilmeyen iki uyarıcının aynı anda gelmesi sonucunda sevilen hatırına sevilmeyene ne yapmaktır? Katlanmaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu da mesela bir arkadaşınızın çocuğu çok yaramaz ama arkadaşını çok seviyorsun. Ne yapayım işte diyorsun hani çocuk biraz haylaz ama. Benim de çok iyi arkadaşım. İşte buradaki mantık nedir mesela? Zıt tepkilerdir. Bunu da unutmayın. Arkadaşlar karşıt pekiştirme ise edimsel koşullanma kuramında konuşacağımız bir kavramdır. Edimsel koşullanma kuramında anlatacağım ama şimdiden şöyle düşünün. Yasaklanan bir şeyin, bak yasaklanan bir durumun azalacağı yerde daha çok artmasıdır. Şöyle bir örnek verelim. Mesela park yaptık. Parkta çimlere basmayın yazıyorum. Böyle bir uyarı var. Arkadaşlar normalde insanların hakikaten çimlere basmaması gerekirken bu yazıyı koyduktan sonra insanlar ne yapıyorlar? Çimlere daha çok basıyorlar mesela. E ne oldu? Azalması gereken bir davranış artmış oldu. Çok enteresandır. Türkiye'de sigara yasağı geldi. Sigara yasağı geldikten sonra yani dumansız hava sahası geldikten sonra... Sigara satışlarının arttığı ortaya çıktı. Yani bunlar neyle alakalı? Karşıtını pekiştirmekle alakalı bir şey. Haliyle edimsel koşullanmada anlatacağım. Bizim klasik koşullanmayla ya da bitişiklik kuramlarıyla bu kavramın hiçbir alakası yoktur. Şurayı lütfen unutmayın. Bakın ben mesela size tuzak sorular hazırladım denemelerde. Bunlara benzer sorular. Hepsini seçeneklere koydum. Böyle bir soruyu kim yapar? Sadece bilen öğrenciler yapar. Diğerleri yapamaz. O yüzden lütfen arkadaşlar buna dikkat edin. Şimdi şöyle bir toparlayalım konuştuklarımızı. Gatrin'in yöntemlerinden bahsettik. Eşik yönteminde neden bahsettim? Dedim ki uyarıcının kendisinden düşük bir dozundan başlanır. Doz giderek artar ya da doz giderek ne olur? Azalır. O yüzden bunu kullandığımızda e, yöntem ne olacaktır? Eşik. Ama Organizmayı o davranış konusunda sürekli yoruyorsam sürekli o davranışı yaptırıyorsam bak Bursa'dan bir öğrencim kulakları çınlasın ee, özel eğitim yok pardon okul öncesi öğretmeniydi bir tane öğrencisi tükürüyormuş tamam mı Kızda da derleniyor çocuğa bir türlü davranışı ortadan kaldıramıyor çöp kutusunu önüne koymuş demiş ki 40 dakika boyunca tüküreceksin demiş çocuk bir daha tükürmemiş <gülüyor> neden bıktı Yoruldu yani. Dolayısıyla bu da bıktırma yöntemini ifade eder dedik. Arkadaşlar zıt tepkilerde ise ne vardı? Sevilen ve sevilmeyen aynı anda geldiğinde... Sevilenin hatrına ne yapıyorsun ona da katlanmak yani sevinmeyene de katlanmak ne olacaktır? Zıt tepkiler olacaktır. Lütfen bu konuda anlattıklarımı unutmayın. Hakikaten çok önemli. Aynı zamanda soru da gelebilir ve bu konuda gerçekten hassasiyet göstermekte fayda var. Böylece arkadaşlar bitişiklik kuramlarıyla alakalı anlatacağımız ünitede ünite konularımız müfredatımızı tamamladık. Bundan sonra Turn -like devam ediyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere.